Herkese iyi geceler. İyi geceler. Bu hafta programımız kayıt ve Anonsa Çürüz programı. Çünkü çok uzun bir parça çalacağız. Hı -hı. Bad Karma'dan e, çalacağız. Bad Karma Ronnie Sandin'in e, ya da Sundin'in, bilmiyorum kendisi İsveçli, e, 90'ların ikinci yarısında kullanmaya başladığı sahne adı. Evet. Ee, şimdi bu albümü, çalacağımız albümde aslında sanırım üç sanatçı beraberler ve Hı -hı. birlikte çalışmalarından dolayı Scandinavian Noise Manifesto. Evet, bu sanırım üç sanatçının manifestosu. Sanırım. Hı -hı. Üç İskandinav sanatçının. Peki e, albüme geçmeden evvel Ronnie Sandin'den hani bahsetmek gerekirse sanırım 2000'lerin başında alan işte e, çevre seslerine merak Hı hı. Ve işte ses kayıtları yapmaya başlamış. Çevre seslerini kaydetmiş. Sonra bu kaydettiği seslere bilgisayar ortamına aktarıp orada elektronik üzerinde oynamalar, değişiklikler yaparak böyle işte rüyamsı, e, atmosferik, hipnotik bir e, sound elde etmiş. Hı hı. Şimdi e, açılışı yapacağımız parçada böyle bir şey. Bugün zaten böyle daha çok elektronik. Yani bugün elektronik hani tamam hani içinde gitar da olan ama elektronik bir şekilde oynanmış gitarlar olan falan evet, o yani, tip bir şey parçalar çalacağız. Yani dijitalden yani dijital daha çok hani elektro akustik şeyler hı hı. analog cihazlarla yapılan müziklerde diyebiliriz. Bir de şu var hani çevre kayıtları deyince buna hani sadece doğa sesleri değil ortam artık... sesleri falan mekan sesleri de evet, evet. hatta insanın ben sanki bu parçada nasıl diyeyim bir cips yerken çıkan e, seslere benzer seslerdi duydum ben yani çok Hı -hı. gerçekçi sesler tam emin olamadım o yüzden tekrar dinlemem gerekiyor Peki öyleyse o zaman evet. tekrar dinleyelim 998'de çıktı bu Manifesto, Skandinav Manifestosu, bu üç um, artistin ve biz şimdi bu üç sanatçıdan Bet Karma'yı, Bet Karma'nın manifesto'da yer alan parçasını dinliyoruz. Vasa dan Dinledik... ...Vasa idi parçanın ismi... Hı hı. ...şimdi ise vaktimiz kısıtlı olduğundan... E, ...çok fazla konuşamayacağız evet. o yüzden... Hemen... ...parçalarımız az ama uzun parçaları evet. seçtik... ...ve e, çok yakından tanıdığımız bir isimle devam edeceğiz... ...Evet, reynaldo hı hı. devam ediyoruz... ...Sonic Youth'un kurucusu... ...gitarist, şarkıcı, yazar ve prodüktör... <Gülüyor> Birçok sıfata çok da yani, sahiptir evet. aynı, aynı zamanda um, Sonic Youth'dan ayrı olarak um, Pek çok uh, Sol çalışmalarda da Bulunmuş uh, 2008'de çıkardığı Bir single'ı bizim bugün ilgimizi çekti uh, Single'ın ismi de Countless centuries fled into the Distance Like So Many Storms ha, Ben de söylemek adı. istemiştim ya. Çok <gülüyor> güzel <gülüyor> adı. <gülüyor> evet. Uzun bir adı var. Güzel de bir adı var. Evet. Ee, o zaman dinleyelim. Bence de bu gitar ağırlıklı uh, Distort'a olmuş sesli bir kompozisyonu dinleyelim. Ve Hı -hı. Uh, zannedersem Zannedersem uh, bir single fakat bu uzun bir parça. Ve içinde dört tane ayrı bölüm var. Bunda zaten aralarda e, verdiği boşluktan anlayabilirsiniz. Ama e, hani tek bir parça olduğunda aslında e, dipte olan o gürültüden sürekli e, değişmeyen dip gürültüden anlayabiliriz. Peki öyleyse o zaman... Di Renaldo'dan dinelim single. Countless centuries fled into the distance like so many storms isimli single'ını dinledikten sonra şimdi bir başka projeyle devam edeceğiz. Evet. Uh, Ghost Volcano adlı bir uh, projeyle bu uh, pregnant spore takma bilinen bilinen uh, Justin, Justin Mark Lloyd'un bir projesi. Uh, bu isim altında tek bir single çıkartmış. Ee, ve birkaç <gülüyor> özel bilgi vermek gerekirse 36 tane kopyasını çıkartmış bu e, CD'nin ve e, bu 36 CD'nin artwork'ünde e, Megan Ellis Lloyd isimli muhtemelen yakın bir akrabası olan bir fotoğrafçı yapmış. Yani 36 eşsiz CD CD kapağı demektir bu. Evet. Ee, şey hani o kadar çok isim var ki hani kendi adı var işte bir de kullandığı sahne adı var bir de Hı -hı. projenin adı var. Evet. Yani benim aklım çok karıştı bilgilere bakarken o yüzden kendisiyle ilgili bende çok fazla bir bilgi yok. Bu 36 tane özel basım olması durumunu da işte sen bana söylemiştin deneysel müzik noise müzik yaptığını biliyorum e bu kadının müziklerini çok beğendiğim onu söyleyebilirim e bunu ben bir blog sitesinden download ettim ettiğim gün dinlediğimde de çok beğendim Hı -hı. hemen çalmak istemiştim mesela hani bu kadar sadece yani duygusal bilgiler var bende <gülüyor> Peki bir kendisine kim olduğuna nereli olduğuna nasıl müzik yani neler müziğini yaparken nelerden beslendiğine neler neler kullandığına falan hakim değil öyle işte de çok kalabalık olduklarını sanmıştım hani bir evet. kişiymiş Hı -hı. bir e, kadın bunu da belirtelim Hı -hı. Hani bunu belirtmek bir yandan e, bir şey gelebilir neden illa kadın diyebilir diyorsunuz diyebilirsiniz ama yani maalesef bu noyus müzik dünyasında da az sayıda kadar. ya en azından biz az sayıda bulabildik ama evet. şunu diyebilirim noyusu noysa entelek entelektüel açıdan yaklaşmayıp bunu underground tutan hı hı, e, hı. oradan bakan çevrelerde daha çok olduğuna eminim ha, Evet. Eminim. O zaman dinleyelim konsu kaynayı. Dinlemedin evvel. Yani sen anons etmedin evvel. Ee, Parçası sen anons et, bende. de var. E, evet. Tamam. E, o zaman. Kendi plak şirketinden çıktığını da söyleyeyim. Hmm. Rainbow Bridge. Etiketiyle çıkmış. Hı hı. Evet. E, bu haftalıkta... Bir şey merak ediyorum. Evet. Özür diliyorum. Mesela 36 kopya kendi plak şirketinden çıkarttı ve yani parayla sattı. Hani Özelde zaten hani hı hı. E, artworkleri vardı. Albüm kapaklı tasarım işte. Bir fotoğrafçı tarafından yapılmış. E, onun dışında geri kalan bizim... E, ulaştığımız gibi birileri hep internetten ulaştı yani internette paylaşıyor mu aslında 36'dan sonrasında albümünü direkt internette koyup paylaşıyor mu genelde müşteriler diye öyle bir merak ettim ben Aa, yani internetten bulabildiğimize göre bunda bir sakınca görmemiş olabilir ama kendisi internette çok aktif olduğunu zannetmiyorum çünkü bir hani kendine ait bir site ya da bir Herhangi bir blogu evet. falan, da space falan, falan da yok. MySpace falan da yok. Hı -hı. Yani ben bilmiyorum yani çoğu noise müzisyeni için noise müzisyeni, <gülüyor> noise müzisyeni için e, sorun teşkil etmiyor sanırım bu tür şeyler. Hı -hı. Peki. E, ve bu hafta kapatıyoruz. E, hatırlatmalarımızı yapayım. Ya da bize nasıl ulaşabileceğinizi söyleyeyim. Eee Organize Gürültüler gmail.com'a bizim bize yazabilirsiniz herhangi bir şeyi ve playlistlerimizi ve programların podcastlerini dinlemek okumak istiyorsanız Organize Gürültüler onların hepsine erişebilirsiniz. Hı hı. Peki o zaman. Ghost Town'un Tarkovsky isimli parçasını dinleyerek kapatıyoruz. Herkese iyi geceler. İyi geceler.